Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidil murselin Muhammedin ve ve sahbihi Muhterem dinleyenlerimiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri biz kullarını bu dünyaya büyük imtihanlara maruz kalmak üzere gönderdi ve bizlerden hiçbir şey istemediğini sadece kendisine kulluk ve ibadet istediğini beyan etti. Şu ayeti kerime kadar Net, açık, beyan içeren bir ayet bulamazsınız. Estaizu billahi ma halektul cinne vel inse illa Ben cinleri ve insanları hiçbir nedenle yaratmadım. Ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler. Beni bilsinler, beni saysınlar, beni tanısınlar. İlla yariful İbn Abbas Hazretlerinin manasına göre. Ancak beni tanısınlar için yarattım. Mükellefiyetimiz marifetullah'tır. Yani Allah Teala bilmek ve tanımaktır. Sonra ibadetullahtır. Yani Allah Teala kulluk vazifelerimizi icra etmektir. Bu da kendi kafamızdan olmaz. İnsan ibadet niyetiyle kendini ayağından assa, beş saat öyle askıda kalsa bundan bir kuruş cevap alamaz. Çünkü böyle bir ibadet olmaz. İbadet Allah Teala'nın öğrettiği şekilde, Allah Teala'nın öğrettiği suretle yapılanlar denir. Yoksa herkes kendi kafasına göre Allah için bir iyilik yapayım diyerekten efendim bir şey yapar ama. Kötülük olur. Onun için ilim şarttır. Neyin ibadet olduğunu, neyin emir olduğunu, neyin yasak olduğunu, Allahü Teala neden razı olduğunu, neden razı olmadığını bilmek lazım. Şimdi hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bu dünyada da bir imtihan süresi duracağız. Hepimizin eceli tayin edilmiştir. Ne zaman öleceğimizi de bilemiyoruz. Fakat bu arada çok gaflete kapılıyoruz, gaflete düşüyoruz. Rabbimizi unutuyoruz, ölümü unutuyoruz, ahireti unutuyoruz. Dünyanın dertleri, sıkıntıları, telaşeleri bizi gafillerden ediyor. Ancak bu bir cihattır, bu bir harptir. En büyük cihattır, nefisle cihattır. Tebuk Muharebesi'nden döndüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük cihattan en büyük cihada döndük. Buyurunca sahabe şaşırdılar. Ya Resulallah Tebuk seferi bin kilometre Medine'ye uzak. Yazın en sıcak zamanında bu kadar zor geçti. Bundan büyük cihat Medine'de nerede var? buyurdu Abdi Hava kulun kendi nefsinin arzularıyla cihad etmesi, kendi isteklerine mani olması, nefsani isteklerine, Kur'an'a, sünnete uymayan arzularına engel çıkarması, bu sürekli bir cihattır. Çünkü Bedir muharebesi biter, Uhud muharebesi biter, Handek muharebesi, Huneyn muharebesi bunlar biter. Saatleri var da günleri var. Ama nefisle cihat bitmez. Çünkü nefis devamlı tazeler, devamlı bir şeyler ister. Nefsin bu isteklerine karşı sürekli mücahede ve mücadele lazımdır. Şimdi hakikaten insanlarımız dünya işleriyle uğraştırılıyor. Geçim darlığına düşürülüyor. Tabi ekonomi biraz düzelecek olsa hemen bozuluyor. Bunda tabi dış güçlerin, siyonistlerin, siyonizmin büyük etkisi vardır. Çünkü onlar Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin e, abad olmasını, mamur olmasını e, ayağın üzerinde durmasını asla istemezler. Çünkü o zaman İnsanlar e, dine dönerler, İslam'a dönerler, Müslümanlar imkan bulurlar, İslam'a hizmet ederler. Bu da Yahudin işine gelmez. Onun için e, biraz e, ne ölsünler ne dirilsinler, biraz e, düzelecek olsa hemen bir kriz, bir şey ya iç, içeriden bir karkaşa ya dışarıdan bir karkaşa çıkararak bu çalkantıyı sürdürmek isterler. Tabii onlar bir şey ister, Allah Teala bir şey murat eder. Mutlaka ki sonda Allah-u Teala'nın muradı geçer. Kafirlerin iradesi tahakkü etmez. Ama bu arada Rabbim de bizi imtihan eder. Mevla da biz Müslümanız diye hep bizim istediklerimizi yapmaz. Bazı kere kafirleri bize galip eder, hakim eder, musallat eder. E, bu da tabii yine bizim günahlarımızdan sebep olur. Bizim ihmallerimizden sebep olur. Bizim iyiliği emretmeyip kötülükten neye etmememiz, neme lazımcılık yapmamız, bana ne dememiz, İslam'ı anlatmamamız, insanlara acımamamız, öyle ya. Namaz kılmayana acımak lazım. Oruç tutmayana merhamet etmek lazım. İçki içene çok acımak lazımdır. Neden? Çünkü ahirette cezası var. E bu insan bu kadar sene cehennemde mi yansın? Bu da Allah'ın kulu, Merhametli olmak lazım. Er-Rahimûne <gülüyor> erhamûmurrahman. Acıyanlara kıyamet günü rahman Teala merhamet edecek. Hadis-i şerife göre. Yerhamû men fil ardı yerhamkûm men fil sema. Siz yerdekileri acıyın ki gökteki melekler size acısın. Men la la Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. E bu itibarla tabii vazifeler ihmal edilince, insanlar en yakın çevrelerinde namaz kılmayanlara namazın faziletini anlatmayınca, oruç tutmayanlara oruç tutmanın lüzumunu beyan etmeyince, hacca gitmeyenlere bak haç farzdır, sen bir kere dahi gitmedin, sabah maliksin, zenginsin, yol emniyeti var, vücudunun saati var. E bu şekilde emri bil mağruf yapmayınca, e zekat vermeyene zekatın efendim, önemini be beyan etmeyince ne olur? İnsanlar efendim gaflete düşer, ikaz edilmeyince uyur kalır, ee, önündeki tehlikeli geçitlerden haberdar olmaz. Zaten bir de dünya geçim telaşısı var, bir de çoluk çocuk ailesi var, bir de programlar, diziler, maçlar bilmem neler, haberler her gün bir haber e, memleketi karıştıran efendim sıkıntılı şeyler. E, ondan sonra adamın kafası karışır. Namazdan, abdestten, efendim, zikirden, Kur'an'dan gafil yaşar ama mazur olmaz. Çünkü bu kadar imkanlar var. E bizim de onları anlatma imkanlarımız var. Onların da araştırıp anlama imkanları var ama bu imkanları kullanmazlar. Ondan sonra ne yaparlar? Aniden ölüm gelir. Hadi gidiyoruz ahirete deyince, efendim, e ben sana hazır değilim. E sen bana hazır değilsin ama biz sana bu kadar vakit verdik, ömür verdik. Uyarıcı gönderdik, peygamber gönderdik, vajiler gönderdik. Sen niye bunları Kale almadın? Niye sen ben nereye gidiyorum diye bir düşünmedin ya? Şurada iki üç günlük yolculuğa çıkan bir bavul hazırlıyor ya. Gittiği yere, yerin havasına göre tedbir alıyor. Efendim sıcak mıdır, soğuk mudur? Bir ince alayım, bir, bir soğuk, soğuğa göre bir kışlık alayım. Bu iş böyle. Yolculuğa çıkacağına inanan tedbirsiz çıkmaz. E biz de ahiret yolcusuyuz. Çok yakında aniden tabi. Bu aniden olması da bir fe fecaattir. Ama iyiler için nimettir. Çünkü onlar daima hazırlıklıdır. Kötüler için nikmettir, beladır. Çünkü onlar aniden neyle karşılaşacaklarının farkında değillerdir. Onun için hadis-i şerifte mevtül <gülüyor> füceti nimetü'l-lis-salihin ve nikmetül lis ani ölüm iyiler için nimet, kötüler için azaptır. Bu itibarla Şimdi biz tedarik görelim, hazırlık yapalım. İslam için fedakarlık yapalım. Dinimizin davetini, tebliğini güzel yapalım. Dinimizi sevdirelim. Bir insan bizden sebep namaza başlasın. İçkiyi bıraksın, kumarı bıraksın, zinayı bıraksın, faizi bıraksın. Haramlardan sakınsın, zulmetmekten sakınsın. Bir insan. Bu bize yeter artar. Endonezya'ya gittim. Orada Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, rahmetullahi Aleyh, medreseleri var. Vekilleri var, talebeleri var. Bana sağlığında da işte rica ediyordu. Git oraları da gör falan. Tabii o zamandan imkanlar olmadı. Geçen birkaç senelerde de ağır hastalıklar geçirdim. Hani dedim biraz elim ayağım tutuyorken gideyim Müslümanları bir göreyim. Gittik. Ama hakikaten çok güzel manzaralarla karşılaştım. Yani hadarime diyoruz. Hadramiler, Hadrami Hadramut'ten geliyor. Hadramut Yemen'in milahatlerindendir. Hadramut, Hud aleyhisselam orada yatıyor. Hadramut, mevt ölüm demektir. Hadramut, tabii Hud aleyhisselam kavmi helak olduktan sonra oraya geldi. Oraya girer girmez eceli geldi, vefat etti. Yani Hadara mevtü, ölümü hazır oldu, eceli geldi manasına geliyor Hadramut. Orada tabii şehitler var. Çok e, eski Yemen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir yer. El imanü, yemanü, vel hikmetü İman Yemenlidir. Hikmet Tasavvuf, ince ilimler Yemenlidir. İnni ecidü nefeser rahman min Yemen. Ben Allah Teala'nın rahmet nefesini Yemen tarafından hissediyorum buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'i elini çok seviyordu. Üveys el-Karani Hazretleri Yemen tarafından ondan bahsediyordu, onu methediyordu. Kainat Efendisi'nin Yemenlilere ve Yemen'e çok özel ilgisi ve sevgisi olduğunu hadis-i görüyoruz. Tabi bunun hikmetlerini ve semerelerini de şu anda müşahede ediyoruz. Onlar kalbi yumuşak insanlar. Hakikaten e, duygusal insanlar olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etakum el efideten ve el kuluben e, geldiler bir heyet halinde efendimiz sallallahu aleyhi ve iman ettiklerinde e, gözyaşlarına boğuldular. Kainat efendisi Yemenliler geldi size. Bakın kalpleri çok yumuşak insanlar, gönülleri çok hassas insanlar. Diye methetmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından tabii Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen nesil ehlibeyt Beyt e, nesli devam ederken tabii Cafer-i Sadık Hazretlerine geliyor. Cafer-i Sadık Hazretlerinin birkaç e, oğlu var. E, bir tanesini biz Bestam'da ziyaret ettik. Ebu Yezidel Bestami Hazretleri onun ayak ucunda yatıyor. Muhammed İbni Cafer-i Sadık Hazretleri. Muhammed isimli oğlu var. Birkaç oğlu var. Bir tane oğlu Ali el Urayzi radıyallahu anh Hazreti Cafer Sadık'ın oğludur. O Medine'de yatıyor. Tabi şimdi Vehhabiler düzlemişler kabrin. Eskiden ziyaret mahalliydi. Uhud'a yakın bir yerde. O Ali el Urayzi Hazretlerinin oğlu da Yemen'e geçiyor. Onun oğlu ile Ehli Beyt oraya efendim geçmiş oluyor. Ondan tabi çok kıymetli nesiller, pak zürriyetler ulema, sulaha, evliya yetişiyor. Çok büyük kutuplar, gafslar yetişiyor. Efendim ee, orada Terim bölgesi var. Ee, Terim'de bir mezarlık var. Ee, Zembel diye geçiyor. O mezarlık kaynıyor, dolu. Allah nasip ederse oraya da niyet ettim gideyim inşallah bütün evliya, ehli beyt orada dolmuşlar. Onların nesilleri, onlardan gelen alimlerden, velilerden yani işte Habib deniyor onlarda. Yani Habib sevgili demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi ya. Şimdi Türkiye'de ve Şii İslam aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehlibeytinden olanlara seyit deniyor. Hazreti Hüseyin'den gelenlere işte Hazreti Hüseyin'den gelenlere şerif diye ayrı var. Ama seyit şerif bu iki tabir geçiyor. Ancak Yemen'de bu tabir yerini Habib tabirine bırakıyor. Habib diyorlar. Orada tabii bazı aileler yetişmiş. İşte Hattat ailesi büyük evliyadan kutuplardan Hatta Hazretlerinden işte geliyor. Ondan sonra Attas ailesi. Ondan sonra Hapşi ailesi. On sonra. Bu gibi kıymetli aileler. Sekgaf ailesi. Bunların hepsi büyük veliler kutuplardan yüzlerce sene evvel. 700-800 sene evvelki e, o Ehli Beyt'ten gelen kıymetli kutuplar, veliler, gavslar. Bunların çocuklarından tabii yine çok büyük alimler, veliler. 250 sene kadar evvel Endonezya'ya gelmişler. 9 evliya olarak geçiyor. Bu 9 kişi... Bu dokuz veli efendim ticaret gibi, e, seyahat gibi emri bil maruf ney al münker. İyiliği emretmek, kötülükler ne etmek, İslam'a davet etmek, dini tebliğ etmek niyetiyle Endonezya'ya gelmişler. Bu dokuz veli tabii hem ehli beyt hem alim veli insanlar bunlar çevrelerine tabii İslam'ı anlatırken, Zaten büyük veli olmaları sebebiyle de cazibeleri var, nurları var, feyizleri var, bereketleri var. Kendilerini görenlerde bıraktıkları tesirler var, etkiler var, izler var. Ve e, güzel ahlak. Kainat efendisinin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inneke le ala hulukin azim. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. Ondan daha ahlaklı kimse dünyaya gelmedi. O yüce ahlak sahibi insanın torunlarıdır. Hem varisleridir, vekilleridir, alimler seyit olmasalar da el ulema ve peygamberlerin varisleridirler. Ama bir de seyit olurlarsa tabii hem maddi, suri ve hem manevi ve birleşmiş olur. Tabii bu büyük ahlak insanların İslam'a girmesine e, sebep olmakta, e, İslam'a girmesine girmesini cazip hale getirmektedir. Çünkü cömertlik, insanlar cömertliği çok severler. Ondan sonra güler yüz, tatlı dil, tevazu, hava atmamak, cakas atmamak, kibir yapmamak, insanlarla seviyelerine inmek, fakirle fakir olmak, cahille cahil olmak. Bunlar ehli beytin özellikleri, vasıfları. Alimlerin de vasıfları bu olmalı. Aksi takdirde tebliğde ve davette başarılı olamazlar, muvaffak olamazlar. Ama bu demek değildir ki tabii ki devamlı kendini ezdirsin devamlı paspas olsun, milletin ayakları altında sürülsün, cahiller ona hakaret etsin, o da onları kabul etsin, öpüp başına koşsun. O bazı mecbup velilerin hallerinde var o haller. Ama tabii ki bütün alimler, veliler, varisler bu şekilde olur anlamına gelmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, huluk huluku azim büyük ahlak üzere olması demek gazaplanmaması, kızmaması, cihat yapmaması anlamına geldi mi? Gelmedi. Kainat efendisi huluk Kerim sahibi, Keremli güzel ahlak sahibi. Ama şimdi Kerim var, huluk Azim var. Mesela buna misal olarak alimler şunu veriyorlar. Bedir Muharebesi'nde biliyorsunuz, efendim, 313 sahabenin karşısında, bine yakın, 3 kat fazla müşrik, kuvvet mevzilendi. Allah Teala onları mağlup etti, rezil etti, rüsvay etti, helak oldular. Bu sırada zannediyorum Ebu Zür'a El-Cemuhi gibi bir Aklıma kalmış. Müşrikler tarafından bu kişi şair idi. E, o zaman da şiir zirvede olduğu için e, bunlar hicvediyorlar. Yani hakaret içeren, sövüp sayma manası barındıran e, şiirler söylüyor. Kimin aleyhine? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aleyhine Mekke'de. O zaman çok prim yapıyor tabii. Yani edebiyatı fazlaysa fesahat belagat meselesi tabii bu. O zaman en geçerli iş. Şiir edebiyat zirvede Öyle acayip şiirler söyleyince tabi ona itibar ediyorlar. Kimisi maddi imkan sağlıyor müşrikler. Bu da o imkanları kullanan biri. Esir düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getiriliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisi aleyhinde e, kötü konuştuğundan, haberdar olduğundan e, tabi e, boynunun vurulmasını emrediyor. Çünkü kainat efendisine hakaret etmek, sövüp saymak yani çok büyük bir şerefsizlik. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, efendim... E, hakaret içeren sözler e, efendim Allah muhafaza etsin insanı zaten dinden ima, Müslümanım diyen adam böyle bir şey yapsa kafir olur. E, kafir bunu yaparsa kat kat zaten kafirliğinin kuvvetli olduğunu ibraz etmiş olur, izah etmiş olur. Bu hakaret işi başka şeye benzemez. Onun için Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin boynunun vurulmasını emrediyor. Fakat o ben ettim, sen etme ya Muhammed, sen güzel ahlak sahibisin, beni affet, çok kız çocuklarım var, onları evlendirmedim, onların işlerini görmedim, yerleştirmedim, e ondan fakirliğim var, mağdur durumdayım, kızlarıma bağışla, çocuklarıma bağışla falan. Ağlayıp sızlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet abidesi tabi, rahmetellil alemin, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Başkası olsa tabi belki onu affetmez o kadar aleyhine şiir yazan insanı ama diyor madem işte şart koşuyor, bir daha benim aleyhime bir şiir söylememek, bana hakaret içeren bir laf telaffuz etmemek şartıyla seni salıyor bir de. Esirliğini de bırakıyor. Yani öldürmekten vazgeçmekle kalmıyor. Çünkü esir olursa çocuklarına bakamaz ki. E, isteği yerine gelmiş olmaz. Esaretten de onu e, tahliş ediyor. Gönderiyor Mekke'ye. Bu sözü alarak söz veriyor. Tamam diyor gidiyor. İşte keremli ahlak bu. İşte güzel ahlak bu, merhamet bu. Ama bu adam sözünde durmuyor. Tekrar Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e şiirler kurmaya başlıyor, söylemeye başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oluyor. En netice Uhud muharebesi patlıyor. Uhud'da Müslümanlar tabii büyük bir başta çok galip geldiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevzinizi terk etmeyin, o okçuların yerini terk etmeyin. E, buyurduğu halde mevzilerini terk etmelerinden dolayı efendim, e, bir yenilgi oldu. Kainatın efendisinin e, emrine uymamanın vebali tattırıldı. Bu yenilgi olsa da tabii kafirler sonra kendileri yenilmiş gibi bırakıp gittiler. Hani Medine'yi yağmalamadılar, Medine'ye giremediler. O da ayrı bir mucize yani. Galip geldiler ama mağlupmuş gibi döndük açtılar. Halbuki orada mesela Medine'yi yağmalayabilirlerdi. Allah Teala müsaade etmedi. Kafirlerde esir düşenler de oldu Uhud muharebesinde. Bunlardan biri de yine bu Ebu Cuhra denen adamdı. Bu kişi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve çok büyük sıkıntılar geçirdi Uhud'da. Mübarek yüzüne miferin demirleri isabet etti, varirek dişi şehit oldu. Şeytan, Muhammed öldürüldü diye dellal bağırdı, Müslümanlar dağıldı, çok sıkıntılar çekildi Uhud'da. E tabii yine de esirlerde, alınan esirlerde oldu. Bu adam da o esirler arasındaydı. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme huzuruna getirildi. E ben sana ne dedim? Ben seni serbest bıraktım, sana acıdım ama sen yine benim aleyhime hakaretlere devam ettin. İşte yine... Ya Muhammed ben ettim, sen etme. Benim kızlarım var, çok çocuklarım var, fakirliğim var, şuyum var. O zaman otur oturduğun yerde sen ne de bir her harbe geliyorsun bana karşı. Ondan sonra niye sen dilin bu kadar uzun? Benim efendim aleyme sövüp sayıyorsun. O yine yalvarıyor, karıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz. Bir daha affetmem. Burun boynunu buyurdu. Çünkü neden? Seni tekrar Mekke'ye göndereyim de. Ondan sonra kaşına kaşına Muhammed'i ikidir aldatıyorum demene müsaade edemem dedi. Çünkü o zaman ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itibarı sarsılır. Demek ki saf bir insan olduğu zannedilir. Demek ki böyle ufak bir şeyle aldatılıyor, kandırılıyor. E, ondan sonra e, yine başlayacaksın benim aleyhime. Zaten bir kere e, denendi. Bunu bozdun. Demek ki bir daha denesen yine aynı. Senin huyun bu. Haddarlık, aldatmak. Ve Kafasını, kellesini uçurttu. Şimdi, burada birinci affetmesi neydi? Huluku kerim. Yani güzel ahlak, iyi ahlak. Ama ikincisini de affetmeyip gebertirmesi neydi? Huluku azim, büyük ahlak. Çünkü güzel ahlak başkadır, büyük ahlak başkadır. İnsan kime nasıl davranacağını da bilmek zorundadır. Çünkü gattara haine devamlı aldanırsan da o zaman İslam'ın sonunu getirirsin. <gülüyor> mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Niye öyle buyuruyor? E çünkü bir daha kanmaması lazım. Bir daha kanarsa, bir daha kanarsa yarın bir gün itikadında da onu kandırabilirler. İnandığı meselelerden de vazgeçirebilirler. İslam'ın olmazsa olmazlarından da ayırabilirler. Demek ki mümin istikametli olacak, ölçülü tartılı olacak, dengeli olacak. Bak güzel ahlak başkadır, büyük ahlak başkadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını Mevlamet ederken sen güzel ahlak üzeresin buyurmuyor. Oraya mana veriyorlar mesela yanlış mana. Habibi sen en güzel ahlak üzeresin. Böyle bir ayette güzel ahlak diye bir şey yok ki. Ve innekele alâ kulukın sen öyle bir ahlak üzeresin ki azîm pek büyük. Büyüklük güzellikten başka bir mefhumdur. Güzel ahlak tamam. Onun e, belirli ölçüleri var. Herkese iyi davran. Herkese iyi davran ama adam din düşmanı Allah peygambere sövür bunu nasıl da iyi davranacaksın ya. Buna iyi davrandığın zaman biraz daha sövdemiş olursun. Buna ekmek verdiğin zaman su verdiğin zaman İslam'ın Müslüman'ın aleyhine zulüm yapsın dünyayı efendim kan gönlüne çevirsin diye buna destek olmuş olursun. Böyle güzel ahlak olur mu? Maalesef ecdadımız böyle güzel ahlak e, peşinde koşarlarken ne oldu? Efendim bugünkü zararlar başımıza geldi. Din düşmanları mevzilendi. Takıya yaptılar. Kendilerini gizlediler. Ee, kıymetli ecdadımızın da bazıları e, saflık etti. Güzel ahlakı tercih etti ama ondan sonra gavurlar affetmedi. Bak İslam alemi kaç parçaya böldüler. Lokma lokma yaptılar. Şimdi istediğini oturtuyorlar, istediğini kaldırıyorlar. Gözümüzün önünde yakınımızdaki bütün komşuları işgal ediyorlar. Tek tek. E çünkü parçalanırsan bölünmek kolay olur. Osmanlı'nın güçlü zamanında kimsenin çıtı çıkıyor muydu? O zaman dünyada zulüm oluyor muydu? Balkanlarına kadar sessiz sakin vaziyette İslam üzere Dünyanın her tarafı isteyen Hristiyan olsun Ermeni olsun ona bir şey demiyor Haddini hududunu bilir ona onlara ait şartlar var İslam'da o şartları razı olur kabul ettikten sonra Müslüman memleketinde yaşar Hz. Fatih ne yaptı? Gavurları zorla hoş Müslüman olacaksınız demedi çünkü zorla Müslüman olsa kabul olmaz ki La ikra adamı Müslüman yapmak için zorlama yoktur Allah buyuruyor dinde zorlama yok o demek Dinde zorlama yok ne demek? Gavuru zorla Müslüman Edemezsin. Etsen de Müslüman olmaz. Çünkü kalbinden inanmadıktan sonra dilinden kelime-i şehadet getiren Müslüman olmaz ki. Bu itibarla büyük ahlakla güzel ahlakı da birbirine pek karıştırmamak lazım. Ama ehli beytte, ulema da, veliler de mutlaka hem güzel ahlak vardır hem büyük ahlak vardır. Onu da birbirinden ayırt etmek lazım. Bazı kere celal hali gelir, bazı kere heybetleri tecelli eder, bazı kere bazı insanları kovarlar, uzaklaştırırlarsa bu güzel ahlakı aşar. Güzel ahlaka benzemez görünür. O büyük ahlaktandır. Çünkü o artık haddini açana haddini bildirmek gerektir. O yerinde yapılan bir harekettir. Allah'ın met ettiği bir ahlaktır. Bu itibarla bu Hadarime dediğimiz Hadramiler, Habibler, Seyitler bu dokuz kişi gelmiş. Ondan sonra onlar Endonezya'da yerleşmişler. Çevrelerine ilim, irfan, davet, tebliğ saçmışlar. Ve oralar Müslüman olmuş. Şimdi 200 milyonu aşkın nüfus var. Yüzde sekseni Müslüman. %80'ini Müslüman ne demek yani? Hemen hemen 160 e, e, milyonu, efendim 160 milyon ne demek ya? Hemen hemen. Müslüman. Geri kalan işte var Hristiyan, Budist, şu bu. Hepsi %40 bile etmiyor. Yani e, 40 milyon bile etmiyor. %20 ediyor. Allah onlara da hidayet verir inşallah. Mesele ne? Bu zatlar Yemen'den memleketlerini, vatanlarını terk etmişler. Niye terk etmişler? İslam'ı da tebliğ etmek için. Yemenlere Endonezya nere? Aylarca yol gidersin ya. Hele o zaman tabii arada denizler de giriyor bilmem ne. Ne zor işler, ne tehlikeli yolculuklar gidiyorlar. 250 sene evvel. Ama onlar o 250 sene evvel Yemen'den oraya hareket etmeseler belki şimdi bugün Endonezya'da ilaçlık bir tane Müslüman bulamaz. Ya. Ama onları da Allah orada mehrum ediyor mu etmiyor. Zengin ediyor. Bak şimdi bütün torunları, sülaleleri. Şu anda oradaki seyit Nesli yani Habipler dediğimiz e, e, zürriyet bir milyonu aşkın. E tabi dokuz kişinin 250 senede e tabi onlar e, efendim ehli beytin de çocukları fazla olur. Böyle. Usulleri de böyledir. E, sünnet üzere. Ecdatlarının sünnetleri de böyledir. Hem ehli beyt yayılsın hem Müslüman yayılsın. Evlenin çoğalın sırrı tahakkuk etsin. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftihar edeceği ümmetleri çoğalsın. Hem davet de onlarda fazla evlat fazla işe yarar. Bu şekilde. Yani orada Gittim, gördüm. Çok büyük özgürlük var, çok büyük hürriyet var İslam açısından. Çünkü medreseler hükümet güvencesinde. Ve hükümet e, tefsir, hadis, fıkıh, akait, tasavvuf, bütün bu dersleri e, resmen açılıp e, talebelerin, kız ayrı, erkek ayrı medreseler kurulup, buralarda hocaların kızlara, kız erkekle erkek hocaların ders vermesine müsaade etmiş ve güvence altına almış. Mahet deniyor onlara. 15 dönüm, 20 dönüm yeri, orada işte görüştüğümüz Seyit Nefel Efendi Seyyid Maliki Hazretleri'nin eski talebelerinden oradaki vekillerinden Burhani ondan sonra daha birçok arkadaşlar medreseler açmışlar e gittik tabii Jakarta'ya indik Allah razı olsun çok sevgi gösterdiler çok doldular taştılar camileri doldurdular sohbet ettik Arapça sohbet edebiliyorum ben tabi başka lisanım yok ya Türkçe ya Arapça Arapça konuştum onlar tabi Endonezya halkına Endonezya'ya çevirdiler oradaki ilim adamları baya bir sohbet oldu talebeler Eski alimler orada bulunan alimler Medine'den mezun ve şair efendim alimlerden okumuş kıraat alimleri fıkıh alimleri hepsi hazır bulundular çok güzel oldu Jakarta'da başkent Jakarta'da ilk indiğimiz gece güzel sohbetler feyizli bereketli onlar çok bize hüsnü zan ettiler çok bizim hakkımızda güzel itikad ediyorlar işte sular getiriyorlar okunsun bereket olsun bizde de bir hayır var zannediyorlar Şeyh i̇şte Muhammed Alevi Malik Hazretleri, onların şeyhi, üstadı, büyükleri tabii onun bize sevgisi olduğunu biliyorlar. Orada okuyan eski talebeler de bizi orada tanıyorlardı Mekke'de. E, o sevgiyle tabii bizim e, üstadımız sizi çok seviyordu diyerek hakikaten hayli bir ilgi gösterdiler. Allah kendilerinden razı olsun, memnun ettiler bizi. Oradan tabii köylerde, uzaklarda hepsini baş edemedim. 10.000 bin talebe bir yerde, 20 bin talebe bir yerde, 100 binlerce talebe. Hep ehl Beyt'in bereketi. Bak o 250 sene evvel gitmişler. Tabii 20-30 sene evvel de Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Mekke'de biraz zorlanınca abiler tarafından o da oraya biraz göçmüş. Bir 4 ay, 5 ay, 6 ay, birkaç seneler gidip gelmiş. O arada o da oralarda çok tohum atmış. Medreseler yapmış. Maddi gücü de olduğu için baya bir hizmet etmiş oralarda. Şimdi o eserler devam ediyor. Efendim dağın ortasında çevirmişler 15 dönüm. E, güzel medrese, hükümet oraya izin veriyor O medresede tabi 200 talebe mesela ben gördüm Hepsi Resulullah'ın torunu 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında Gecenin 3.30'unda kalkıyorlar 3.30 9'da yatıyorlar 3.30'da kalkıyorlar Dağlar inim inim in diyor Zikir, zikir, zikir, zikir Onların Balevi tarikı, Şazeli tarikının bir koludur Onlar sesli zikir yapıyorlar İşrak vaktine kadar Sabah 7'ye, 8'e kadar Ondan sonra ortalık temizlemeleri falan 15 dönüm yer Ondan sonra dersler başlıyor Tefsir, hadis, fıkıh dersler Ondan sonra zikirler, 5 vakit namaz cemaatle Özendim, özendim, özendim Hicretin bereketleri Hicret, Biz burada çoluk çocuğumuza namaz kıldıramıyoruz Allah dedirtemiyoruz bir yüz okutturamıyoruz Vah bize vah Yazık bize, vah bize vah bize. Ama biz uyuyoruz Biz buna müstahakız Biz hak ettik biz hak etmeyecek Allah bize bunu vermezdi. Derdimiz yok ya, gayretimiz yok ya. Çoluk çocuğumuzu bir Müslüman yetiştirelim, helifet itikadı üzere yetiştirelim diye ne faaliyetimiz var ya? Özendim, özendim. İmrendim, dua ettim. Yani şaşırdım kaldım. O medreseler, dağlar, 20 dönüm, 30 dönüm çevirmişler kız medreseleri ayrı, erkek girmiyor. Erkek medreseleri ayrı. Hükümet desteğiyle ehl sünnet vel cemaat itikadı üzere Şafii mezhebi üzere, Hanefi, Şafii, Hanbeli maliki dördü de haktır, hepsi ehl Sünnettir. Hanefi Maturididir, üç mezhep şaridir. Maturidi ve Şari hepsi ehl Sünnettir. Bu şekilde hizmet ediyorlar. Ee, ne nereye ne geliyorum? Fedakarlığın bereketi, hizmetin bereketi. O Yemen'den o Habibler 250-300 sene evvel kalkıp göçmeseler, o zor yolculuklara tahammül etmeseler biz şimdi bile 15 saatte gidiyoruz aktarmalı kaç yerden aktarmayla. Onlar o zaman, efendim, deveyle, atla, yaya, ile işte de, denizden nasıl geçtiler? Geldiler oralara ama Allah ne vaat ediyor estağfirullah? Ve men yuhacir fi yecidifil erdu mürâgâ men kathîran Kim Allah yolunda hicret ederse, Allah'ın dinini tebliğ için, davet için insanları İslam'a çağırmak demek, onlara acıdığını göstermek demektir yahu. Bir adama ama çağırmak, namaz kılmaya davet etmek ona acımaktır ya. Cehennemde yanmamasını sağlamaktır ya. Bundan gocunacak ne var? Bunda çekinecek ne var? Senin çocuğun çoluğun namaz ehli olsa, Kur'an ehli olsa, zikir ehli olsa terörist olur mu? Eşkıyalık yapar mı? Askere polise silah çeker mi? Gasp yapar mı? Hırsızlık yapar mı ya? Namaz ehli, zikir ehli, Kur'an elinden ne zarar geldi be? Hala bunun efendim anlayamadılar mı ya? Kur'an okuyandan, zikredenden, namaz kılandan zarar gelmez. Dünyaya huzur gelir, barış gelir, şükunet gelir, zekinet gelir. Biz herkese acımak zorundayız ya. Niye cehenneme gidene sevinelim? Cennet geniş. O da cennete gelirse benim yerim mi daralır? Zaten benim de nereye gideceğim belli değil de. Misal konuşuyorum. Yeryüzünde icra eden çok geniş imkanlar bulacak Allah'a bilir. Hakikaten muacirler hep zengin olurlar. Şimdi git mesela Bursa'daki bütün zenginler muacirdir, Bütün o tekstilciler. Hep e, İslam için onların da ataları 80-90 sene evvel, 100 küsur sene evvel Balkanlardan onların isimlerini değiştirmek isteyen, mezar taşlarına kadar bile kıran döken o Sırpların, gavurların zorıyla hicret ettiler. Bursa'ya ekseri geldiler mesela. Diğer vilayetlerde de var, Edirne'de vs. İstanbul'da da falan da illa vardır da tabii ekseriye doğralar. Bakın hep zengindirler. Çünkü ataları Allah için, din için, İslam için, vatan için geldiler buraya. Ne oldu? Allah da vaadini gerçekleştirdi. Ben onlara zenginlik vereceğim Allah buyuruyor. Geniş imkan. Şimdi o habipler Yemen'den kalkmış, gitmişler. Allah onlara öyle geniş imkanlar vermiş ki. Öyle zenginlik vermiş, öyle zürriyet vermiş. Bak milyonu aşmışlar nüfus olarak. Ama kaç milyonu Müslüman etmişler? 160-170 milyonu Müslüman etmişler. E onun Java bölgesi, onun yansıması Malezya. Malezya'da o kadar Müslüman var. Onun yansıması bütün o bölge tesirlenmiş. Milyara yakın Müslüman var o bölgelerde. Geneline bakarsan. Hep o İslam nereden gitti? Bu Habiplerden. Singapur'da bile ben, Singapur'a çok eski gitmiştim 10 sene evvel. Singapur'da bile o Habiplerden, Atta Sülalesi'nden Şeyh Hasan Hazretleri olacak. Onu ziyaret ettim o zaman. Mesela orada da bir sohbet etmiştik 10 sene evvel Singapur'da. Orada da aynı hani böyle dergah, Mescit medrese, Singapur gibi yerde ne zikirler, ne zikirler, ne cikirler. Oraların direği onlar. Hep dünyayı Müslüman etmişler ya. Biz yerimizde oturuyoruz, oturan su kokuşur, duran su kokuşur ya. Gezmiyoruz, dolaşmıyoruz, elimizin altında bir lalekül efendi, onun düğmesini bile seksen getirmiyoruz. Elimizin altı evimiz dolu internet, bir, bir evde beş internet var, beş çocuğun bilgisayarı. 88.4'ü sekiz nokta çevirsen veyahut da cübbeli Ahmet Hoca nokta tv, gir orda, ne anlatıyorum orda? Kur'an, sünnet, ayet, hadis, dünya, ahiret, bütün ilimleri konuşuyoruz ya, daha ne konuşacağız? Kültür, sosyal, hepsi var ya. Maddi manevi bütün ilimler Kur'an'da Kur'an'dan konuşuyoruz. Millete tanıt Şimdi yaz geliyor İnsanlar keyfe kaçmaya Bakar. Ama bir yandan da Üç aylar geliyor. İşte işinize gelmiyor tabi. Çünkü sıcak Günler uzun günler. Oruç üç ayların fazileti Çok ama. Biz ahiret yolcusuyuz Bayburtlu ne dedi Misafir geldi Misafirin hakkı üç gün Bir gün yedirdi içirdi İkinci gün bay, e, Misafir kalktı ya bugün çok rüzgar var dedi, bugün de kalayım, kal dedi, misafirin hakkı üçtür. İkinci gün de yedirdi içirdi, ağırladı, ikram etti. Üçüncü gün yine kalktı, misafir, aa bugün de yağmur var, bugün de durayım dedi. O gün de yedirdi içirdi, üç gün doldu, dördüncü gün. Ya şimdi de işte efendim çamur var, şu var, bu var. Bayburtlu dedi ki, esir püsür yolcu havası. Üç günü doldurdun, esiyor püsüyor, yağmur var, çamur var, ben anlamam. İslam'a göre misafirin hakkı üç gün, sen herhalde buraya... Postu sermeye geldin. Hadi bakalım dışarı. Ölüm ahiret yolculuğu yaza güze bakmıyor. Aniden geliyor, adamı alıyor, gidiyor. Bak. Bugün kaç kişi öldü? Öğlende, ikindi de bugün kaç kişinin cenası kaldırıldı? Bugün mezarlara kaç kişi taze ölü mezar bekliyor? Kaç kişi gömüldü? Bunlardan biri de sen ben olabilirdim ki yarın olmayacağımız da malum değil. Yarın sağ açılacağını kimse yemin edemez. Böyle telden tutan bir hayatta yaşıyoruz. Aldanmayalım, aldatılmayalım, kandırılmayalım, Önce sonsuz hayat var. Ya bunu kaybedersek telafi nasıl edeceğiz? Geri dönüşü yok bunun. Dünyada her zorluğun bir telafisi var. Ama ahiret kaybedildiyse Allah'ı kaçıranın yerine kazanacağı hiçbir şey yok. Allah'ı kazananın kaybettiği hiçbir şeye üzülmesine gerek yok ya. Onun için biz Rabbimizin rızasına bakalım. İslam için fedakarlık yapalım. Bak adamlar ektirleri tohumlar. Şimdi 7-8-10 yaşında o zürriyetler, o çocuklar, binlerce milyonlarca talebeler, Allah diyorlar, zikrediyorlar, Kur'an okuyorlar ya. Bir de bizim çocuk çocuğumuzun haline bak. Sabah namazında kimseyi kaldıramıyoruz. 5 vakit namaz kıldıramıyoruz. Kur'an okutturamıyoruz. tefsir hadisten bir malumat sahibi yaptıramıyoruz. Oturmuşlar internetlerin başına. O da faydalı bir kanallara baksalar. Onun için seferberlik yapadığım, işte biz bugün biz Müslümanız ve bu İstanbul'da, Türkiye'de İslam'ın bu güzelce yaşanması ve bu güzelliği niye borçluyuz? Bence sizce de öyledir inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğini bize getirmek üzere İstanbul'un fethine ilk katılan orduya katılıp gelen Halid İbni Zeyd Ebayübel Ensari hazretlerinin İstanbul'a teşriflerine borçlu değil miyiz? O büyük bir bereket Ebu Şeybet el-Hudri onun gibi nice sahabi yatıyor bu İstanbul'da. Bazı rivayetlere göre bine yakın sahabi yatıyor ismi bilinmeyen. Çünkü sur dibindeki harpte sur dibinde kaldılar. E bu şey Hazretlerin yanında bin tabenin yattığı rivayetler arasında yer almaktadır. E bu şeybenin yattığı kesindir, sabittir. Hemen surun altında, surun içinde. E şimdi özellikle Bayuvelen Sahabi Hazretleri 80 küsür yaşında. Biliyorsunuz radyoda Muhammed Tahir Nurveli Veli Hoca Efendi Mekke'den gelmişti, bir konuşma yapmıştı. Ben tercüme yapmıştım. Sonra onu kitaba haline getirdi. O kitap bize gönderdi. Tercüme etmemizi rica etti. Biz de tercüme ettik. Bu kitap Yüce Sahabi Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı, mihmendarı efendim bu kıymetli eser tarafımdan tercüme edildi. Ayetler, hadislerin metinleri de konuldu. Ee, Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin Evinin yeri Medine'de Rasulullah Efendimiz'in Evinin yerinin resimleri vesaire eski resimler. Mekke ile Medine ile alakalı güzel e, hatıralar, resimler. Ondan sonra Ebu Ayübelen Sarı ilgili çok doyurucu bilgiler. E, burayı okursanız göreceksiniz. O mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bütün harplere katıldı. Ebu Bek Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bütün harplere katıldı. En sonunda İstanbul'a e, harbe çıkan Fethe çıkan ilk ordu af olmuştur diye Allah'ın affına doymuyorlar. için ceyişin kustantı kustantiniyete mağfurul lehum. Ben de af olurum mümin. Halbuki ne? Af olmayacak nesi var? Bedir ehli ya. Bedir'e katılmış Ebayi Belasari. Bedir'e katılanlara garanti verilmiş. Bedir'e Bedireki katıldınız Allah söz verdi. Ne yaparsanız yapın bundan sonra kesinen af olmuştur. Peşinen af olmuştur ve cennet size vacip olmuştur. Bedir'e katıldı hadi hala bak cennet garanti olduğu halde e, hala diyor ki belki aff olurum diyor kalkıyor doymuyorlar affa mağfiret tebliğe davete doymuyorlar o yaşta geldi ve İstanbul yakınlarında kâthane tarafların tabii ağır hasta oldu muhasara devam ediyordu fetih o, o sefer müesser olmadı zaten o saldırılar başlamadan mübarek vefat etti hastalıktan ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul surlarına yakın bir yerde salih bir zatın gömüleceğini Haber veriyor. O hadisi duyduğu için belki o salih zat ben olurum. E, o zaman Resulullah'ın diliyle salih olduğumda tescillenmiş olur. E, i̇smi verilmediğine göre ben olurum ümidiyle mübarek kalktı geldi. Ve hakikaten İstanbul surlarına yakın yerde e, efendim defnedildi. İstanbul'umuza bir ikram bir hediye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nefesini getirdi. Bahşişini getirdi, hediyesini getirdi, duasını, bereketini getirdi. Rumlar bile istifade ettiler. O zaman Bizans bile kuraklık olduğu zaman onun kabrine gider, yağmur duası yapar ve yağmur yağardı. Bizans zamanında bile. Bunu hikaye kurafe anlatmıyorum. İbn Abdilber en büyük alimlerden. İbn Abdilber dedi, "Malimler bilir bunu." Onun kitabında gördüm. El İstihab diye safi marifet ile sahab. sahabe hakkında bir eseri var. O eserde yazıyor bunu. Koca İbn Abdilber diyor ya, "Rumlar bu rivayet kimden geliyor? İmamı Malik'ten geliyor. İmamı Malik Hazretleri bunu söyledi." Me Mezhep sahibi, müçtehit Aldığımız haberlere göre dedi diyor, Rumlar bile onun ürmetine yağmur duası yaptıklarında yağmura kavuşuyorlardı. Ya, kabrine nur indiği görülüyordu. Şimdi zaten nurlar içinde elhamdülillah, Hazreti Fatih Sultan kabrini tekrar keşfettirdi. Ondan sonra güzel kubbeli türbeler yaptı, camiler yaptı, medreseler yaptı. Şimdi elhamdülillah en büyük ziyaretlerimizdendir. Ama... Bu bereket nereden geliyor? Hicretin bereketi. Allah için adım attı. Zaten ömrü Allah yolunda hicret ve cihatta geçti. En son İstanbul'a teşrif etti. Şeref bahşetti. Şimdi bu hususta da onu da tanımamız lazım. Çünkü onun bizde çok büyük hakkı var. Ve Resulullah buyuruyor benim sahabemden biri bir yerde gömülürse oranın halkına şefaatçidirler. Çünkü o arada sancak açacak. Şimdi mahşerden kalktığımızda İstanbul'da bütün gömülenler ve civarda sancak kimin elinde olacak? En büyük sahabi Halid İbn Zeyd. Yani Ebu Ayub El Ensari Hazretlerinin. Elinde olacak bütün Müslümanlar o altında Toplanacaklar İnşallah toplanacağız Ve şefaat isteyeceğiz ama tanımıyorsak Sevmiyorsak Ziyaret etmiyorsak yüzümüz olmayacak Onun bizde bu kadar hakkı var gelmiş Onu çok ziyaret etmeli En mühim mesele onu tanımalı onun yoluna hizmet etmeli Onun yolu Muhammed Mustafa'nın yolu Sallallahu aleyhi ve sellem İşte onun için bu kitapta çok önemli mutlaka temin edin Hiç olmazsa Ebayübel Ensane Hazretlerinin Hakkında o çünkü Hacı Cemal Efendi'ye bizzat göründü Hacı Cemal Efendi oğlu vefat etmişti. Çok üzülünce çocuğu ölenler e, şirke düşmesin, Allah'a itiraz etmesin diye teselli babında hadislerden bir kitap tesliyetü elime sahip onu tercüme ediyordu. Onu tercüme eder. ya ben bu kadar alim olduğum halde oğlum Ali'nin ölümüne bu kadar üzüldümse ya cahilin birinin çocuğu ölse dinden çıkmasın Allah'a isyan etmesin diye bir kitap yazayım bari Müslümanlara dedi. O kitabı yazarken odada yalnızdı kütüphanesinde. Sonra ayaklarını pat pat vurmaya başladı. Kızı aşağıdan, kızı da yakında ifade etti, yaşlı. Vaziyette tabii çok yaşlıydı o da. Efendim hemen çıktım diyor, baktım anahtar deliğinden, çünkü kapıyı tıkladım, e, cevap gelmedi, izin gelmeyince açmadım. Baktım anahtar delikleri geniş, eski Eyüp'te bir köşkte. Baktım gidiyor, babam öyle kafasını havaya doğru dikmiş, ayaklarını yere vuruyor, uyanık. Yanımızda bir doktor vardı, komşu, tasavvuf elinden, gittim onu çağırdım. Dedim babama bir şey oldu herhalde. O da geldi baktı tabii kapı tıklayıp da izin vermeyince giremedik. Heybetli adamdı Cemal Öğüt Efendi. Biraz baktım o da baktı diyor. Dedi ki kızım babana manevi bir hal arız olmuş. Zuhurat görüyor. Şu anda ayık uyanıklı bir hastalığı olduğunu zanmıyorum. Sakın bu hali bozmayalım. Dedi ne doktor ya. Halden anlayan buna derler. Ondan sonra o diyor gitti. Ben de öyle duruyorum. Sonra baktım seslendi bana. Babam seslenince izin verdi açtım kapıyı girdim. Kızım dedi misafiri uğurladın mı? Uğurladım babacığım ne diyeyim şimdi? Gördün mü gördüm? Uğurladım uğurladım. Elini öpseydin bari. Öptüm babacığım ama kızı da uyanık. Öptüm ama kim olduğunu tanıyamadım babacığım dedim diyor. Diyor ki kızım ben burada kardeşinin ölümünden dolayı efendim çok üzüldüğümden Müslümanlara teselli mahiyetinde bir kitap tercüme ederken uzun boylu beyaz sakallı bir zat çıka geldi aniden ayık görüyor ayık. Hac Cemal Efendi büyük zattı tabii. Geldi, dedi bana bırak Ali, beni yaz, beni. Ben de şaşırdım. Yazayım Efendi Hazretleri, emriniz başım üstüne olur ama sizi çıkartamadım. Ben halit halit dedi, çıktı gitti. Ebayübel Ensari Hazretleri'nin ismi halittir Babasının ismi Zeyd'dir, Halid'im Zeyd. Ebu Eyüp künyesidir, Eyüp'ün babası demek. O künyesidir, Asıl adı halittir Ben halit Halid dedi, çıktı gitti. Açıkça gördüm diyor Hac Cemal Efendi. Ya ondan sonra da o da bir eser hazırladı Ebu Ensari Hazretleri hakkında uzun bir eser. Yani Ebu Ensari Hazretleri şehittir, diridir, haydır, şahittir. İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin medar koruyucusudur, hamisidir, müdafiidir, şefaatçisidir. Onun nürmetine ne belalar kalkıyor. Allah bir azap gönderecek olsa onun nürmetine çeviriyor. Çünkü o bize aracılık ediyor, şefaat ediyor. Ama beni yaz beni ne demek? Ey Müslüman dinleyicilerimiz, size de beni okuyun, beni okuyun. Özellikle İstanbul halkı ve civar. Mahşere benim sancığım altında gideceksiniz. Resulullah sizi tanımaz, beni tanır. Siz benim bana sığının ki benle birlikte gideni Resulullah reddetmez. Çünkü Resulullah müjde verdi. Sahabemden biri nerede ölürse illa bu'selum. Ma mine haddi min ashabi yamutu bi'ardin illa bu'selum kaiden ve nuran yemelka. Hangi yerde bir sahabem ölse o aranın halkına önder, sancaktar ve nur olarak dirilecek. E şimdi tanımasak ne olacak? Nasıl şefaat isteyeceğiz? Mutlaka çoluk çocuk herkes ya bu Ebay ve sevgisini açlayalım ya bu mübarek yanımızda bizim. Bu kimdir bu zat ya? Eyüp Sultan, Eyüp Sultan tutturmuşuz. Eyüp Sultan da Galat'ın başı. Eyüp Sultan diye bir şey olmaz ki. Eyüp zaten bir rivayet torununun adı Eyüp. E bu Eyüp onun babası demek. Zaten Eyüp diye tek isim onun anaycı ait değil. Hadi Ebu Eyyub desen künyesidir. E Eyyub Sultan dedi, hiçbir şey değil öyle bir işte galat kalmış eskiden. E kimdir bu zat? İsmi nedir? Halid. Künyesi nedir? Ebu Eyyub. Muacir midir? Ensari diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı ay evinde misafir etti. Soyu nereden geliyor? O ne büyük insandır. Ona niye nasip oldu bu iş? Bak bütün bunlar bu kitapta anlatılıyor size. İnsan şunu okuyup da güzel hazmetmese, Ebu Eyyub'un sevgisini, bilgisini, tanıtımını tan efendim tanımayı içine sindirmese, yani yüzümüz olur mu bak o hicret etti nereden geldi Hem Medine'de Resulullah'ın yanında ölüp gömülecekken geldi burayı tercih etti. Neden? E bize şefaat etmek için. E biz şimdi şefaatçilerimizi tanımıyoruz ya. Bize ahirette elimizden tutacak insanları tanımıyoruz. Bu cahillik bize reva mıdır? Yakışır mı? Ayıp değil mi ya? Onun için bak bu zatlar hicret ettiler. Allah için hizmet ettiler. Vatanlarını yurtlarını terk ettiler. Çoluk çocuklarını bıraktılar ya. Torunlarını bıraktılar geldiler. Kim yapar? Ama Allah da ne diyor? Yolumda izle edene geniş imkanlar vereceğim. Verdi mi verdi işte. Bak hala e, 1400 efendim, seneye yakın kabri şerifi nasıl ziyaret ediyor? Akın ediyor. Türk milleti de çok kıymetini biliyor. Çok vefalıdır. Elhamdülillah. E, diğer o öyle gitmişler. Yemen'den Cava'ya gitmişler, Jakarta'ya yakına gitmişler. Orada dünyayı Müslüman etmişler. Her tarafa gitsen bir Seyyid, bir Eli beyt, bir alim, bir veli hizmet etmiş, hizmet etmiş. Ee, şimdi bizim halimiz ne olacak? Biz uzakları bıraktık da evi barkı nasıl düzelteceğiz? Biz çoluk çocuğu nasıl İslam şuuru ile terbiye edeceğiz? Biz nasıl ahirete hazırlanacağız, millete acıyacağız da onları da hazırlandıracağız? Biz çok yaya kaldık, çok. Azimlerimiz çok gevşedi bizi. Allah muhafaza buyursun. Allah bize de fedakarlık versin. Gece gündüz uzak yakın demeden Yaz güz sıcak soğuk demeden İslam'ın yayılması Ve insanların İslam'ın vazifelerine yönelmesi için Ve böylece onların da bizim de kazanmamız için Gayret gayret gayret Büyük bir seferberlik yapalım inşallah Bir kişinin senin sebebinle yola gelmesi Ey Ali buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seni Allah vasıta eder de bir kişiyi seninle yola alırsa Bütün dünyanın Kırmızı develeri senin olsa o kadar kıymetli olmaz. Senin için bu daha hayırlı olur. Arapların enfes malı kırmızı develer. Şimdiki son model Mercedesler, BMW'ler 200-300 milyarlık arabalar. Bütün hepsi fabrikalar sana çalışsa bir kişinin hidayetine sebep olmana değmez. Çünkü bütün arabalar mallar mükler kalır sen ölür gidersin. Ama bir kişi senin sebebinle namaza başlasa, şu kanalı bulsa, bizim internet sitesine ulaşsa, sen ona ilan etsen, haber etsen. Efendim duyursan o da oraya takılsa bir günahı bıraksa bir namaza başlasa sen de kazandın ben de kazandım. Onun için bizim şimdi hizmetimiz ne kadar kolay oldu. Hicretimiz ne kadar kolay oldu. El muacir men hicra manaya -e Allah'ın. Muhacir Allah'ın yasaklarını bırakanlar. Haramları terk etsen Allah seni muhacir sayıyor. Efendim, eftalün cihat el-emru hal Eskiden Allah yolunda ne cihatlar, yaralanmalar, şehit olmalar Çoluk çocuğu bırakıp bir daha görememeler, aylarca yola gidip dönememeler. Bak, 114 bin sahabenin 10 bini Medine ki de ya. Geri kalan 100 bin hep dağılmış İslam'ın tebliğ için. E şimdi bizimki ne kadar kolay oldu. En büyük cihat diyor, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? E şimdi sen bir adama İslam'ı anlatsan, güzelliğini anlatsan, veyahut biz anlatıyoruz, e Sen de bu dil yok, bu ilim yok, bu bilgi yoksa, bak şu kanalı dinle, şu siteye gir, burada sohbetleri dinle dediğin zaman, ona bizim bu anlattıklarımızı sen ulaştırmış oldun. Eddallu ki hayri kefa'il. Sen vaaz demiyorsun ama hayra delalet eden, hayır yapan gibidir. Sen o adrese onu ulaştırdığın için, aracı olduğun için ne oldu? Bütün o sohbetleri ona sen ulaştırmış oldun. Ondan sonra o adam ne kazandı? Sen ortaksın. Onunki eksik edilmeden bir misli sevap sana yazılacak. Böyle bir kar nerede buldun da gitmedin ya? Ben sana ahiret ticareti gösteriyorum. Ya üllezine amenu. Hey inanmış kullar, hele Sizi can yakıcı azaptan cehennemden kabir azabından kurtaracak. En karlı ticaret yoldu göstereyim mi? Habibim böyle söyle kullarıma diyor. Bunun yolu nedir? Ya Allah'a peygamberi iman edeceksin ve tüccariyou ne fise Malınla canınla fedakarlık edeceksin. Burada para harcayacaksın, mal harcayacaksın. Ama mesele ne? Allah yolda kayret. Ne demek o cihat kayreti? İşte gayret demek, kılıç cihadında iş yok, şu anda öyle bir görevimiz yok, öyle bir ortam yok, herkes Müslümanım diyor, bunlar bizim kardeşlerimiz uykudadırlar uyandıracak. Çünkü kılıç cihadı adam yitirir, vaaz cihadı adam diriltir. En üstün cihat sohbet nasihat cihadıdır. Vurdu kırdıyla yani işimiz yok ya. Bunun ne zamanı var ne zemini var o ancak ne zaman olur Allah muhafaza Rus saldırır işte teröristler şimdi diyelim ki saldırıyorlar askerimiz Mehmetçimiz Allah Mansur muzaffer etsin onları püskürtüyorlar o öyle yerde olur o cihadın yeri var tabii onlar da şehit oluyorlar büyük mertebe kazanıyorlar Allah rahmet eylesin şefaatlerine aile eylesin şehit oluyor Mehmetçimiz bunlar da büyük cihattadırlar onlar orada cihat yapmasa e şimdi ben burada konuşamam kimse camide namaz kılamaz evde karının namusu güvende olamaz yani. O Mehmetçiğin cihadının yeri unutulmaz. Allah muhafıza buyursun büyük bir şey olur, hücum olur. O zaman seferberlik olur. Herkes e, silahlanır gider. O ayrı bir şey. Ama elhamdülillah şimdi hürriyet içinde, sükunet, sekünet içindeyiz. Tabii ki doğu tarafında bir sıkıntı yaşanıyor. Allah teröristleri kuvvetsiz hale getirsin, güçsüz hale getirsin. Mehmetçiğimizi Mansur muzaffer etsin. Bu ateşi bu söndürsün, bu kanı durdursun. Duacıyız. El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. Tefsir.